Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeğer Tan, Günselibaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık dergi içerisinde Alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görüntürmeyi, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen ve tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Derginin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz yine Bağımsızlar ekibinden Sarp Keskiner. Sarp Keskiner'le konserve projesi üzerine konuşacağız. Hoş geldin Sarp, merhaba. Hoş bulduk, merhaba. E, konserve projesi e, 2020 yılında Bulgaristan'dan Meeting Points'in e, karantinayla kurduğu ortaklıkla başladı. Şimdi iki ülkede şöyle bir sıkıntı var, sorun var. İki ülke içinde geçerli bir e, problem var. E, o da e, köyler hızla boşalıyor ekonomik sebeplerden dolayı. Yani genç nüfus istihdama katılmak üzere büyük şehirlere veya başka ülkelere göçüyor. Bulgaristan'da başka ülkelere göçme daha tabii ki yaygın. E, bu da e, Türkiye gibi Bulgaristan gibi hayvancılıkla tarımla ağırlıklı olarak geçinen e, kırsal nüfusun azalmasına ve doğal olarak da orada kalanların yani yaşlı nüfusun köydeki kültürü devam ettirmesiyle ilgili olarak sorun yaşamasına sebep oluyor. Bu da e, kırsaldaki somut olmayan kültürel mirasın e, oradaki nüfus yaşlandıkça anlatılar zayıfladıkça hafıza zayıfladıkça e, silikleşmesine unutulmasına sebep oluyor. ve birazcık buradan yola çıktı başında. Acaba somut olmayan kültürel mirası, sanatçılarla birlikte düşünsek, bununla ilgili nasıl bir yol izlesek ki farklı bir model geliştirebilelim, bunu yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, dünyadaki iyi örnekler neler, ee, bunların ilgili acaba bir kullanma kılavuzu üretebilir miyiz? Bu gibi fikirlerden yola çıktık temel olarak. 2020-2021 sürecinde Civil Society Exchange'in e, desteğiyle oradan aldığımız hibeyle ile iki uluslararası çevrim içi e, çalıştay gerçekleştirdik. E, 30, 11 ülkeden e, 30 e, organizasyonun e, katıldığı aynı zamanda 50'ye yakında aktivistin Kültür insanlarının katıldığı e, çalıştaylılardı bunlar ve bunun sonunda e, Bulgarca, İngilizce ve Türkçe e, bir yayın ürettik. Bu konservenin ilk yayını oldu. Bu yayında e, Bulgaristan'da 6 yıldır yaklaşık 40 köyde misafir sanatçı programı düzenleyen e, Ideas Factory'nin direktörlerinden Yanina Taneva'nın e, atölyelerine de yer verdik. Yani aynı zamanda bu çalıştayın moderatörlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla yani çok farklı ülkelerde bu alanda çalışan, yani hem ekoloji üzerine hem sürdürülebilir yaşam üzerine hem kültür üzerine çalışan birçok organizasyonla ortak bir akıl üretme şansına eriştik. Yayında bunu yansıtıyor ağırlıklı olarak. Başlangıcı bu şekilde diye tarif edebilirim. Partnerleri kim, ortakları kim bu projenin ya da yürütücüsü kim? Şöyle söyleyeyim yani 2020-2021 yılında e, karantina e, kolektifi İzmir'den benim de parçası olduğum, e, kurucularından biri olduğum, aynı zamanda Bulgaristan'dan Meeting Points e, girişimi e, ama biz yanımıza e, Ideas Factory'yi aldık. E, o bir dernek. E, dediğim gibi Bulgaristan'da uzun yıllar boyunca misafir sanatçı programı düzenlemiş köylerde. O yüzden yani Fikri temelini aslında e, üç çapının ortaklaşa attığı bir proje diyebiliriz. E, siz desteği nereden buldunuz? Temel, e, civil... temel, soru, temel soruları soruyorum. <gülüyor> evet, evet. E, az önce de bahsettiğim gibi Civil Society Exchange Hibesiyle gerçekleştirdik bu araştırma fazını. E, aynı zamanda yayının üretimini. Ama proje daha bitmedi. Şimdi şöyle, e, projenin aslında bu yıl, e, Sağ'ya taşındığını söyleyebiliriz. Bu yıl Culture Civic, kentler arası e, hibe programı e, kapsamında e, Culture Civic'ten e, aldığımız hibe ile e, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da köyde 21'er günlük e, 3 misafir sanatçı programı düzenliyoruz. Hatta bugün bu yayını gerçekleştirdiğimiz gün e, Bursa Ayağı, yani 3. ve son misafirlik e, programımız başladı. E, bu programda sanatçılar e, köyde kaldıkları e, süre içerisinde bölgenin somut olmayan kültürel miras varlıklarını araştıracak, köylülerle birlikte çalışacak e, ve e, programın sonunda e, üretilen yapıtların tamamı İzmir'de Bursa'da açılacak iki sergide gösterilecek. Yani bu ayakta e, Bulgaristan yok mu? Bu ayakta Bulgaristan iştirakçı olarak var. Ee, Bulgaristan'daki know buraya taşımak üzere e, Ekim ayında bir e, konuşma e, gerçekleştireceğiz Bursa'da. E, bu yönde ilerliyor şu anda planlar. Hı -hı. Aynı zamanda biz de Eylül ayında bir çalışma ziyaretine gideceğiz Bulgaristan'a. Bir aksilik olmazsa e, orada e, deneyimi e, yerinde yani bu programı yerinde görelim. Ideas Factor'ının tasarlayıp uyguladığı programı istiyoruz. Ki bu yıl bu anlamda çok önemli. Yani konservinin sahaya indiği ilk yıl. Hı hı. O yüzden bu ilk yılda elde ettiğimiz deneyimler e, oluşturmaya çalıştığımız modelin e, yere daha sağlam basmasını sağlayacak. Öyle söyleyebilirim. Peki e, projenin araştırma aşamasında üretilen kitap e, ulaşılabilir mi? Tabii tabii. Yani e, konserveyi Instagram'dan e, takip ederse dinleyicilerimiz... E, Rahatlıkla bize oradan yazarak yayını talep edebilirler. PDF olarak ulaştırabiliyoruz ama basılabilir formatta tasarlandığı için dilerle de kendi istedikleri şekilde, istedikleri mecraya basabilirler, print alabilirler. Dolayısıyla bunu kendileri kitaplaştırabilirler. Peki kaç sanatçı dedim? Şöyle söyleyeyim 12 sanatçı var toplamda. Aha. 3 program var. Dolayısıyla her programa 4 sanatçı katılıyor. Şahriyle mi yoksa davetle mi? Davet usulüyle gitmeyi tercih ettik. Onun da sebebi şu, dediğimiz gibi bu yıl ilk yıl. E, yani hangi sanatçının hangi alanda çalıştığını veya çalışmak istediğini e, biliyor olmak istedik programı başlatırken. Dolayısıyla onları da çalışmak istedikleri konu üzerine, çalıştıkları disiplini gözeterek e, köylere yerleştirdik. E, davet usulü ile devam etme fikri sürüyor. E, çünkü açık çağrı bir, biraz daha zor yönetilebilir bir sistem diye düşünüyoruz ama ilerleyen yıllarda açık çağrıya da tabii ki dönebiliriz. Hı hı. Peki bu sözünü ettiğin sergide ne tür çıktılar bekliyorsunuz? Yani bir reformat ya da bir beklenti var mı? Tabii tabii. Yani şimdi İzmir'de Gödence köyündeki ayağı tamamladık. Çanakkale'de e, Küçük Hüsun, Adatepebaşı ve Ketmi başındaki e, misafirlik programlarını tamamladık. Yani şu ana kadar geldiğimiz noktada, e, Bursa'daki programa katılan sanatçıları da göz izlettiğimizde, e, fotoğraf, e, yerleştirme, e, bir takım obje üretimleri, e, video, çağdaş dans, ses tasarımı, doğal malzemelerden kağıt üretimi ve bununla beraber yazın, EcoPrint, e, masal derleyiciliği bir anlatıcılığı gibi böyle çok farklı alanlardan üretimler e, ortaya çıkacak. Bunlar da tabi sergiye uygun mecralarda taşınacak. Peki bir, bir yani başlıklarla söz ettin aslında ama belki şu ana kadar e, yapılmış olan ki iki ayağı tamamlanmış durumda e, örnekler üzerinden ne tür mirasın e, dönüştürüldüğünü anlatabilir misin? Tabii e, şöyle söyleyeyim yani İzmir'den başlayacak olursak örneğin yazmaların ucundaki tığ işlerinden tuttalım korkuluklara kadar yani tarla korkuluklarına kadar. E, oradaki masallardan e, o masallardaki karakterlerin e, heykelleştirilmesi ya da masklaştırılmasına kadar e, uzanan bir süreç çeşitlik İzmir'de. E, Çanakkale tarafına baktığımızda Çanakkale'deki e, iştirakçılarımızdan Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nin de e, parçası olduğu hikayeler haritası nokta.org bu arada. Dinleyicilerimize de öneririm mutlaka baksınlar. E, bu harita e, Kaz Dağları'nın yani yalnızca o bölgenin değil Kaz Dağları'nın e, somut olmayan kültürel mirasını e, içeren bir harita. E, dolayısıyla e, Çanakkale'deki programa katılan sanatçılar e, bu haritadan ciddi anlamda faydalandılar. Diğer yandan mesela Seda Gökçe, Çanakkale Programına katılan sanatçılarımızdan zeytin üzerine çalışıyor. Zeytinin bulunduğu bölgelerde yetiştiricilerle toplumla olan ilişkisi, toplum nezdindeki imgesi, imajı, bütün bunlar üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla yani biz burada somut olmayan kültürel miras dediğimiz zaman bunun içerisine işte anlatılardan, hikayelere, o bölgeye özgü tariflerden, tekerlemelere, işte motiflerden, figürlerden, o bölgeye özgü oyunlara, ritüellere kadar uzanan çok geniş bir çerçeveyi kapsıyoruz. Ama tabii şimdi bunu sanatla işlemek dediğimizde ki bizim programımızın alameti farikalarından bir tanesi o. Hı hı. Ee, o zaman şu bizim karşımıza çıkıyor yani orada gördüğünüz, karşılaştığınız herhangi bir e, figürle veya dinlediğiniz bir anlatıyla veya örneğin işte tarlanın pulluk tarafından sürülürken e, oluşan e, paternlerle veya işte topladığınız seslerle üretebileceğiniz e, pek çok e, pek çok üretim yapmak mümkün. E, o yüzden son derece ucu açık. Biz de bir yandan şunu söylemiyoruz yani. Çalıştığın disiplinde gel burada bize bir şey üret demiyoruz. E, i̇kinci alameti farikası programın e, çoğu misafir sanatçı programının aksine katılın, katılan sanatçıların bulunduğu yere kapanıp bir şey üretmesini kesinlikle istemiyoruz. E, o yüzden havalide kullanmalarını, e, köyde vakit geçirmelerini, e, birlikte mümkünse köydeki çocuklarla kadınlarla bir şeyler üretmelerini e, malzemeleri yerinde toplamalarını e, dolayısıyla orada gündelik hayatı bir yandan eğlerken diğer yandan karşılaştıkları somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla doğrudan temas etmelerini ve yapıtların da bundan esinle üretmelerini e, arzu ediyoruz. Aynı zamanda o geç birlikte geçirdikleri süre içerisinde e, ortak üretim yapmaları da çok istediğimiz bir şey. Bununla ilgili <gülüyor> herhangi bir ee, herhangi bir şeyimiz olmuyor koşullamamız olmuyor fakat e, halihazırda şu ana kadar e, iki programda da buna da tanık olduk e, çünkü sanatçılar birbirleriyle yaşadıkları için 21 gün az bir zaman değil e, doğal olarak e, birbirlerinin üretimlerine yardımcı oluyorlar veya işte e, yavaş yavaş o üretim proseslerini birlikte tasarlamaya da başlayıp birlikte işte üretiyorlar böyle de şeyler çıktı süreç içerisinde bu da bizi çok mutlu ediyor ve Sonra yerel bu... katılım da var üretim sürecinde. Evet evet yerel katılım da var aynı şekilde. Ee, o da çok önemli bir konu dediğim gibi. Ee, yani yerel katılımın şöyle de bir tarafı var. Bu tek yönlü bir şey değil. Yani işte gidip köy kahvesine oturup ya da teyzelerle birlikte oturup işte onlardan masal anlatı derlemek ya da e, hani halı figürlerine bakmak gibi bir tek yönlü bir e, deneyim Hı -hı. edinme prosesinden ziyade Birlikte üretilecek olan işi düşünmek, tartışmak. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bunlarla ilgili acaba sizin burada hiç bir hikaye var mı bakabileceğin bir masal var mı? Ya da işte bundan ilgili bir türkü var mı burada? Ya da bir daha ne bileyim o bölgeye özgü folklor'de buna karşılık gelecek olan bir şey var mı? Yani bu karşılıklı diyalog halinde ilerlesin istiyoruz. Ki zaten e, her iki programda bunu önemli ölçüde başardı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Peki bu projenin devamında da e, bir şekilde destek alarak yürütmeniz gerekecek. Böyle bir kaynağı nasıl planlıyorsunuz şu anda? Evet beklenen soru geldi. <gülüyor> e, ondan ilgili şöyle bir yol çizdik e, işin sürdürülebilir tarafında. Şimdi konservenin modelini biz çok esnek tasarladık. Yani her yıl en az bir köyde bir şey yapabiliriz. Eğer kaynaklarımız çeşitlenirse bunu genişletebiliriz. Bunu yaygınlaştırabiliriz. Yani o yıl eğer kaynaklar müsaitse elimizdeki kaynaklar geniş kapsamlı bir program hazırlayabileceğimiz, eğer o yıl kaynaklarımız kısıtlıysa iştirakçılarımızın desteğiyle, işbirliğiyle, dayanışmayla daha küçük bir program tasarlayabileceğimiz bir model geliştirdik. Bu anlamda devamında çok önemli bir engel görmüyoruz sürdürülebilirliği hı hı. bakımından. Hı hı. Ama tabii, ama tabii gerekli işte hibeler, fonlar olsun ki konservenin e, ortaklık modelinde ya da paydaşlık modelinde yalnızca hibe ve fon değil, e, yerel yönetimlerle o e, programı gerçekleştirmek istediğimiz yerdeki kolektiflerle, inisiyatiflerle yani bağımsızlarla, hı hı. E, onun yanı sıra köylerle de e, işbirliği geliştireceğimiz için. E, bu kapsamda konservenin paydaşlık kültürü onun sürdürülebilirliğini e, güçlendiriyor. Hı hı. Peki o bağımsızları haritamıza ekliyor musunuz bu arada? <gülüyor> tabii ki tabii ki. E, bir de tabii şöyle çok güzel de bir şey, şey çıktı fırsat çıktı bizim için. Burada Culture CV'ye çok teşekkür etmek lazım. Genelde bu tür talepler çok gelmiyor ama çok öğretici oldu bizim için. Bir iştirakçı haritası çalıştık. Yani bütün bu süreç içerisinde hem bizle birlikte olan hem bizle birlikte olmayı talep eden hem önümüzdeki yıllar için destek vermeyi vaat eden çok farklı şehirlerden farklı yapılarla temas ettik ve her biriyle de belirli ölçüde işbirliği olasılıklarını konuştuk. Şimdi bunu bir haritalaştırdık. Bu bence çok iyi bir fikir. Hmm. Bir yandan da tabii bütün bu temaslarda e, hem bağımsızlar.org'tan bahsetme şansımız oldu. Hem bir yandan e, şehirler arası, e, kentler arası işbirliğini nasıl güçlendirebileceğimizi tartıştık. Bir diğer taraftan da çok somut şeyler de ortaya çıkmaya başladı. Örneğin işte önümüzdeki yıl birkaç şehre çalışma ziyareti yapmak üzere hazırlıklarımıza başladık. E, hı hı. Oradaki iştirakçılarımızdan gelen talep üzerine. Ortak bir takım fikirler geliştirmiştik ki e, bunlar yavaş yavaş somuta doğru gidiyor. Peki çok e, şey bir deneyim birikiyor aslında yani 12 sanatçı, 3 bölgede evet, çok evet. sayıda köy. Bu, buradan bir metodoloji çıkar mı ya da böyle bir arayışınız var mı? Tabii tabii yani zaten konservenin 2020-2021 araştırma dönemine ait yayın aslında tam bir metodoloji yayını. Şimdi bu yılı tamamladığımızda da bir yayın üreteceğiz. İstiyoruz ki her yılın sonunda bir tür böyle işte yıl raporu gibi bir yayın üretelim. Bu yıl üreteceğimiz yayında da bu sene yaşadığımız deneyimler ışığında bahsettiğim bilgileri paylaşıyor olacağız. Yani aslında bir tür kullanma kılavuzu da oluşsun istiyoruz. Belki üçüncü yılında oldukça kuvvetli bir kullanma kılavuzu oluşacak. E, uluslararası deneyimlere e, mutlaka burada yer vermek istiyoruz ki ilk yayınımızda e, Bulgaristan'dan ve Türkiye'den 5 iyi örnek var. E, nasıl yaptılar, nasıl başardılar gibi. Hı hı hı. E, o yüzden e, önümüzdeki yıl da e, program önümüzdeki yılki programın sonucunda da üreteceğimiz 3. yayınla bence senin bahsettiğin kullanma kılavuzu e, artık oluşmuş olacak diye düşünüyorum. Belki bu kullanma kılavuzu yereldeki gençlere ya da bireylere öncülük edecek bir şey de olabilir. Yani sanatçıların rehberliğine gerek kalmadan da onların kendilerinin bu mirası dönüştürebilecekleri bir tür kılavuz faydalı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, o iş biraz uzun erimli bir iş gibi geliyor bana. Ee, hmm. Şundan dolayı, çünkü biz her ne kadar e, farklı köylerde, farklı şehirlerde bunu e, yapmış olsak da ve yapacaksak da bundan sonraki yıllarda, nihayetinde bizim e, oluşturmak istediğimiz şey bir model. Hmm. Yani elbette orada belli bir sosyal etki yaratıyoruz. Yani bunu örneğin İzmir Gödence'de çok şiddetli bir şekilde yaşadık. Yani sanatçıların gitmesini istemedi oradaki model köylü kadınlar <gülüyor> çünkü çok organik bir ilişki kurmaya başardı sanatçılar Çanakkale birazcık daha e, dağlık e, lokasyonlardan oluşan bir programdı ama şimdi Bursa'da Misir'de gene e, tek bir köyde çalışıyoruz orada da böyle benzer bir etkinin ortaya çıkacağını düşünüyorum birazcık orada bu gibi bu alanda neler yapılabileceğine dair bir model oluşturmaya çalışıyoruz diyelim. Yoksa kitlesel olarak çok büyük bir sosyal etki e, yaratması e, programın en azından ilk yılında e, bana çok mümkün görünmüyor. Hı hı, e, ama e, katılım çok iyi, e, etkileşim çok çok iyi, çeşitli mecralardan. Ya yani bu da bize şunu söylüyor: e, Bu gibi programların sayısı çoğalırsa veya bu, buna benzer programlar birbiriyle ortaklığa giderse, bu da çok, çok önemli. Bunu da çok önemli buluyoruz. Benzeri programların işbirliği yapması kendi arasında, işte değiş, deneyim değiş tokuşu, bilgi değiş tokuşu yapması, o zaman bahsettiğin noktaya biraz daha yaklaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Tekrar yurt dışı ortaklığı sürdürmek gibi bir hedef var mı, ya da genişletmek gibi bir hedef evet, var mı? Evet evet, yani önümüzdeki yıl için öyle bir talep de var. Kosova ve Bosna Hersek'ten böyle bir talep geldi, oldukça da somut talepler. Bir diğer taraftan Ege tarafında bir süre daha programı derinleştirme fikrimiz var. Yani Çanakkale ve İzmir'e devam edelim istiyoruz. Bursa için de aynı şekilde devam isteğimiz geçerli. Belki bu şehirlerin periferisindeki başka şehirlerde ortaklık yapmak gibi bir durum olabilir. Yani Türkiye tarafında içeriye doğru genişlerken işbirliği alanı ee, yurt dışında da görünen o ki önümüzdeki yıl e, en azından iki Balkan ülkesine gideceğiz gibi görünüyor. Bulgaristan'da yanına koyarsak e, Hı -hı. üç ülkeyle, ülkeyle işbirliği yapma zemini mümkün görünüyor şu anda. Peki bu köyleri nasıl seçtiniz? Şöyle söyleyeyim yani köylerin nasıl seçildiği aslında bizim önceki deneyimlerimiz, bağlantılarımız, network'ümüz bütün bunların ışığında e, belirginleşti. Hangi köylerde çalışacağımız. Çünkü konser ve ekibini oluşturan ve aynı zamanda konser ve projesinde yer alan iştirakçilerin temas ettiği, birlikte çalıştığı, daha önce bir takım projeler gerçekleştirdiği köylerdi bunlar. O yüzden o köylerde neye yoğunlaşabiliriz, nasıl yol kat edebiliriz? programı nasıl verimli bir şekilde çalıştırabiliriz e, konusunda eni e, e, e, e, konu fikir sahibiydik. Dediğim gibi bu yıl, ilk yıl olduğu için bu konu çok önemli. Hı -hı. Çünkü bu da çok konuşulan şeylerden bir tanesidir. Yani kültür insanları olarak, kültür yöneticileri olarak biz, bizim kafamız şöyle çalışıyor. İşte köye gidelim, köyde şöyle şeyler yapalım. E, bir takım atölyeler düzenleyelim, gösterimler yapalım. İşte Hı -hı. gösteriler e, sergileyelim gibi gidiyor ama ee, köy hayatının kendine ait zaman akışı e, kamusal olanın kullanım şekli e, kadınların kamusal alanı çok sınırlı kullanabiliyor olması e, çocukların belirli dönemlerde e, çalışmaya dahil olması gibi böyle birçok unsur var şimdi bu unsurlardan haberdar olunmadığında e, bu gibi bir programı kırsala taşımak çok iyi çalışmıyor Hatta dahası e, bazen e, tepki de görebiliyor. Ters tepki, evet. Ters edebiliyor. Sanatçıların kafasındaki tahayyül oraya gittiğinde karşılaştıkları ortamla veya oradaki sosyal dokuyla uyuşmayabiliyor. Hı hı. Bu da çok önemli. Yani ben şuraya gideceğim, orada duvar resmi yapacağım demeniz yeterli olmuyor. Hangi duvara resim ihtiyacı var? Acaba hakikaten öyle bir ihtiyaç var mı? E, buna e, köydekiler de katılır mı? ortaya çıkacak işi onlara göstermeden işe başlamak mı gerekir yoksa birlikte mi oraya yapılacak olan resme karar vermek gerekir gibi gibi şeyler var. Yani hele iki kamusal olan kullanımında çok hassas olmak gerekiyor. İşte yerleştirmeler koymak için veya dediğim gibi oraya kalıcı bir şey bırakmak için. O yüzden çok teferruatlı bir doğası var bu projenin. Biz de yani dışarıdan gelen birisinin 21 gün boyunca lokal ile kuracağı ilişki, yerel ile kuracağı ilişki de e, o kadar kolay değil aslında. Değil tabii tabii. Yani bir de sonuçta yabancı dışarıdan gelen. Yani tabii. bizler de e, proje yöneticileri olarak eğer o köyle daha önce hiç temas etmediysek bizler de yabancıyız onlar için. Peki bu anlamda örgütlenme kısmında köyden destek alıyor musunuz? Yani köyden temsil eden sizi ya da... Tabii tabii tabii. tabii. Hı -hı. Yani köyden... köyden e, Muhtarlar başta olmak üzere kanaat önderleri, Hı -hı. kadınların e, kadınların önderleri, e, öğretmenler, e, orada öğretmenlik yapmış olanlar, e, o köyde yaşayan gezginler e, Hı -hı. veya o köye yerleşmiş olanlar, dışarıdan yerleşmiş olanlar, yani bir Hı -hı. zamanlar yabancı olanlar o köyde gibi, gibi birçok karakterle temas ediyoruz. Bunlarla önden toplantılar da yapıyoruz. Hı hı, ee, hı. Köyde de toplantılar yapıyoruz programların başlangıcından önce. Bu hazırlıklardan sonra ancak o köyde nasıl bir program yapmamız gerektiğini e, tasarlamaya başlıyoruz. Yani hı hı. önceki planlama sürecinde son derece katılımcı olması gerekiyor dediğim evet. gibi. Ne kadar katılımcı olursa o kadar e, keyifli ve verimli bir program ortaya çıkıyor. Süremizi doldurduk e, Aşarkarı. E, bu durumda aa, kanaat dönderleri kendi köylerinden de size gelebilirler gibi anlıyorum. Bu mümkün mü? Yani Mümkün, mümkün. tabii. Hmm. Tabii. Tabii ki mümkün. Yani kastettiğin şey değil mi? Yani burada da yapılsın gibi bir evet, öneriyorsun. Evet evet, evet, evet, evet. Doğru. Aynen öyle. Yani biraz daha yaygınlaştıkça işte o yüzden önümüzdeki yıllarda da İzmir, Bursa ve Çanakkale'yi koruyalım, orada derinleşelim demekteki sebebimiz o. Hem oradaki somut olmayan kültürel mirasta derinleşelim, konservör olarak ve katılımcı sanatçılar olarak. Ee, hem aynı zamanda e, bu gibi yani bu ne kadar o bölgede yaygınlaşırsa ona göre de talep doğacaktır diye düşünüyorum. O zaman hem bu tür iletişimi kurmak için hem de ilk aşamasındaki kitapçaya ulaşabilmek için ise Instagram hesabını tekrar verelim. Tabii konser ve projekti takip ederse dinleyicilerimiz Aha. hem güncel gelişmelerden yeni faaliyetlerden haberdar olurlar hem aynı zamanda bize Özellikle ulaşarak yayını talep edebilirler ee, Facebook'tan ve Instagram'dan konser ve pro olarak e, takip edebilirsiniz Peki Sert çok teşekkürler ben teşekkür ederim kolay gelsin Çok teşekkürler çok sağ herkese çok selamlar bu akşam sert Keskiner'le konser ve projesini konuştuk Herkese teşekkürler haftaya görüşmek üzere hoşça kalın